bu belle sa o man pel on kiintarelle oman piha rikko sillään mitä käytys oman pihan 94.9 Açık Radyo'da bir sinefil programında daha beraberiz ben Melis Behlil Bu hafta programımızı anons filminin müzikleriyle açtık Önce ana temayı dinledik ardından da Kalevalan tangoyu dinledik Okan Kaya besteleriydi e, Müzikleri daha detaylı konuşacağız Anons bu hafta gösterimde filmin yönetmeni Mahmut Fazıl Coşkun'da konuğumuz hoş geldin Hoş bulduk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 Evet bu hafta yoğun bir vizyon haftası. Ee, Oscar konuşmaları da başladı orada iddialı filmlerin de bir kısmı bu hafta gösterime giriyor. Ama yerli yapımlar arasında ön plana çıkan anonsun yönetmenini e, konuk ediyoruz biz. Ee, evet Mahmut bu nereden başlanır e, filmin? Hikayesi, e, filmi çekim hikayesi de bence oldukça e, ilginç. Önce filmin hikayesini kısaca söyleyelim. Bir darbe denemesi hikayesi. Ama o darbe denemesi için de ufacık bir ekip. Dört kişilik bir ekip. Evet. E, İstanbul Radyosu'nda anons yapmak üzere görevlendirilen ekip. E, başrollerde de Ali Seçkiner Alıcı, Tarhan Karagöz, Murat Kılıç ve Şencan Güler yüz yer alıyor. Bu... E, Evet bir hani şeyi dinleyelim senden. Hikaye nereden çıktı? Ee, tabii işin içine araya 15 Temmuz girdi. Bir süre ertelediniz onu da e, biliyorum. Biraz Hı. o süreci anlatır mısın? Valla ben e, işte 2013'te sanırım 2012'de Özgat Blues çekildi. O dönemde Ercan Kesal'la tanıştım. E, işte bizim filmde oynarken e, o sırada da biz aramızda konuşuyorduk yani beraber bir şey yapalım yazalım falan diye. Birkaç böyle senaryoya da başladık yarım bıraktık falan. Ee, daha sonra bu hikaye benim abim bana bahsetti yani, yani. Bu Talat Aydemir hikayesini falan kabaca biliyorum ama bildiğim bir şeydi. Fakat e, bu spesifik olarak e, radyo evinin basılma hikayesi yaşanmış hikaye ama çok ayrıntılarını bilmiyoruz. 63'te işte Yüzyet gazetesinde böyle bir haber var falan. Ben de benim hoşuma gitti. Ee, i̇şte bir süre düşündüm falan, bir süre biraz bekledi. Ee, ama sonra bu, bunu yapmaya karar verdim yani çünkü bunu, bundan böyle bir e, iyi bir film yapabilirim gibi hissettim. İşte Ercan da bahsetince o da çok hoşuna gitti onu da ee, ve başladık. Senaryo yazdınız. Senaryo yazdık. yazdık. Ee, uzun da bir e, süre oldu yani yazı, senaryonun yazılma süre, süreci yani a, a, hatırladığım kadarıyla bir, bir buçuk seneyi buldu. Ee, ...işte ben tam ön hazırlık sırasında falandım yani şey için bu film için ee, böyle kast yapıldı kastın önemli bir kısmı işte mekanlar bakılıyordu. Ee, o sırada 15 Temmuz e, darbe darbe girişimi gerçekleşti tabii o bizim için çok e, tuhaf bir şey tuhaf bir olay e, herkes için şaşırtıcı ama bizim için tabii daha şaşırtıcıydı çünkü e, iki olayın da lockline'ni e çok benziyor yani işte bir başarısız darbe girişimi <gülüyor> bir de hep konuşulan bir şeydi ya işte eskiden radyoda marşlar çalardı, anons yapılırdı bilirdik darbe olduğunu evet. şimdi hani nereden nasıl duyuru yapılır ki ne olur derken böyle bir Evet, İki yani... hikayede de öyle bir medyanın işin içindeki rolü meselesi çıkıyor karşımıza. Doğru. Ee, tabii yani darbe meselesi benim en son darbe yani bu, bu biçimde tankların işte olduğu darbe falan. Benim yedi yaşındaydım galiba. Ee, 1980 darbesi. E, hayal meyal hatırladığım bir darbe yani. Hani onu böyle ta, e, işte bir takım televizyonda işte Kenan Evren falan. E, ama pek çok yani genç nesil için e, da, bu tür darbeler böyle çok geçmişte kalmış. Pek bilinen bir şey değildi. Biz zaten böyle filmi yapmadan önce bana çok eleştiri geliyordu. Eleştirilemeyelim de yani proje için hani bu, bu darbeye nasıl inandıracaksın genç nesil falan diye. Çünkü hani bilmiyorlar. Fakat birden böyle aşırı gerçek... ...aşırı derecede herkesin gözünün önünde... ...bir de... E, ...neredeyse her şeyi canlı izledik... ...yani hani işte bütün evet. olayları... ...ve bu sefer de şu... ...kaygaya kapıldım ben yani bu kadar gerçek... ...bir şeyi... ...yin karşısında kurgu bir şeye... ...nasıl biz insanlar ikna edeceğiz yani... O, bu, ...o sefer o da bana... Bu, e, ...yani bir, bir durumdan... ...bir duruma evrildi bir de şöyle bir durum oluştu aslında yani aslında tekst aynı ama onun üstüne oturduğu kontekst değişmişti yani bir de o da şimdi o yeni durumda ne yapacağız ee, soruları falan filan bir, bir, bir seneye yakın erteledik filmi evet sonra da çektiniz kurguladınız Venedik'te premier yaparak bu haftada karşımızdasınız aslında demin dediğin tam da o e, kur bu kurmaca ve gerçek arasındaki ilişki üzerine ben bir soru sormak istiyorum. Yaşım burada değil maalesef ama biz bugün e, birlikte konuştuk. Sana sormak istediğimiz konuların üzerinden ve filmi de biraz konuştuk. E, merak ettiğimiz konulardan biri bu <gülüyor> karakterleri nasıl çektiğin, seçtiğin ve nasıl oluşturduğun. Çünkü e, gerçek bir olay ama... Radyoya giden ve radyodaki anonsun yapılması için görevlendirilen o dört asker hakkında herhangi bir bilgi var mı? Yoksa sen ve Ercan Kesal bu karakterleri tamamen kurmaca olarak mı geliştirdiniz? Çünkü bir yandan e, aslında filmde çok büyük bir aksiyon yok hani... Tam da böyle olaylarda dışarıdan çok heyecanlı görünürken bir sürü şeyin aslında bekleyerek geçtiği telefon edilmeye çalışılması işte haber alınmaya çalışılması radyoda bekle orada bekle burada bekle hali. ...karakterleri daha da önemli kılıyor. Aralarında da büyük farklar var. Zaten e, askerlikten de ayrılmış çoğu ya emekli ya uzaklaştırılmış bir şekilde geri geliyorlar. Farklı sosyal sınıflardan oldukları gayet net fark ediliyor. Farklı e, kökenlerden geldikleri fark ediliyor. O karakterler nasıl oluştu ve gerçekteki hikayeyle herhangi bir örtüşme var mı? Gerçekteki hikayedeki karakterleri bilmiyoruz. Yani hani biz sadece... E, olayın olduğunu biliyoruz ee, işte bir takım anı kitapları var anılar var Bunun, yani başka diyelim ki Talat Aydemir'in anıları var çeşitli anılar var yani bu döneme dair dolayısıyla onları taradık tabii ki ve oradan onların ruh hali haleti ruhiyesi onların da on, ı, ı, onun üzerine çalışmalar yaptık ama hiçbiri tabi herhangi bir gerçek karakter üzerine inşa edilmedi ama onlardan tabii ki ...parçalar, esintiler... ...mutlaka vardır. Ee, biraz böyle hayal gücümüzü... ...açıkçası çalıştırarak... ...yani hani bunlar ne yaşamış olabilir... ...ne tür aksilikler olmuş olabilir... E, ...diye biraz on, onun üzerine düşündük. Ve onun... O ...öyle kurgulandığı senaryo. O zaman bununla bağlantılı... ...bir soru daha sorayım. Ee, bir noktada hikayeye dahil olan... ...karakterlerden biri... ...Nazmi Kırık'ın canlandırdığı... ...orada nasıl bir tercih oldu? Çünkü belki yeni jenerasyonlar için... ...o kadar değil ama... ...Nazmi Kırık'ın benim gözümde çok... ...güneşe yolculukla bir... E, ...hala ilişkisi var... ...ve o karakterin... E, ...orada bir Kürt karakter olarak... ...var olması hani özel bir tercih miydi... ...yoksa ne üzerinden onu e, ...hani... ...öyle mi denk geldi? Valla şöyle Nazmi Kırık'la ilgili... Ee, ...uzun hikayeyi de... ...ben aslında başka bir karakter için düşünüyordum... Yani ...senaryoda daha önce de... ...daha önceden yazılmış... ...ama senaryo çok evrildiği için... ...yani işte çok fazla hani... Bir, bir, bir, e, ...ben neredeyse senaryo çalışmasıyla... ...kast çalışmasını aynı anda... ...başlattım diyebilirim... ...dolayısıyla kast baz, bazı oyuncular... ...karakterler küçüldüğü için... ...onlar olmadı, vazgeçildi... ...işte şey de onlardan biriydi Nazmi. Nazmi e, aslında başka bir rol için düşünmüştüm ben. Fakat e, o rol ya o karakter çok küçüldü ve e, çok küçülünce de hani ona dedim ki sen istersen bunu oyna, bunu oynamak istiyor. O da olur dedi yani hiç aklımızda onun Kürt... E, ve o şivesi falan aklı, yani düşünmedim. Ama Şimdi filme daha çok ipucu da vermek evet, istemiyorum da orada yani, ilginç bir durum e, oluşuyor. Ama ben şöyle düşündüm yani bunu sonradan ya bu böyle anlaşılır mı sorularını biz de düşündük açıkçası yani bir şekilde bu, bu yani onun kimliği üzerinden o anlaşılır e, mı diye düşündüm e, ama yani bu bizde biraz böyle belki şey e, yani diyelim ki İspanyol oyuncular e, işte Amerikan filmlerinde oynuyor ve biz bunu çok sorgulamıyoruz yani çünkü o artık böyle e, normalleşti bence ve Türkiye'de tabii bu soru sorulabilir ama bunun böyle bir arkasında bir niyet yok benim açımdan en azından ee, benim ne hoşuma da gidiyor yani hani bir, bir tür şey gibi de geliyor yani böyle e, bizden önce yapılan işte asker dönem filmleri falan ben hatırlıyorum böyle fazla beyaz ve fazla şey geliyordu bana ee, fazla steril ee, biraz da o dönem filmlerinin sterilliği falan benim o, o çok sevdiğim bir şey değil Dolayısıyla onu biraz daha yaşayan gerçek bugüne, bugünden bir takım şeyler de koymak. E, o, o yönde de hizmet ettiğini düşünüyorum yani Nazmi'nin orada varlığını. Dönem demişken biraz da ondan bahsedelim. O dönemi e, oluşturmak için nasıl bir... E, tabii ki sanat yönetiminin çok büyük rolü var orada. Müziklerin rolü var. Müziklerden ayrıca birazdan bir parça Hı -hı. daha çalıp bahsedeceğiz. Orada nasıl bir e, çalışma oldu... Diyaloglarda da olsun, setlerde de olsun, bazı gerçek mekanlarda çekilmiş biraz üstünde bir oynama var o Hilton'un logosunun. Evet. <gülüyor> biraz o süreçten de bahsedelim. Yani dönem filmi çok şey bir ne diyelim yani yönetmenlerin korktuğu bir, bir şey. Bir de Ve, hatırlanan bir dönem bu çünkü. hayattakiler evet. bir kısmı tarafından. O da var ve e, benim de açıkçası başlangıçta böyle endişelendiğim ya yani bunu acaba e, nasıl yapacağız falan diye çok düşündüğüm bir bir e, bir durum vardı ama ben sanat yönetimini yani sanat yönetimine işte onun için de bir production designer ar aradım e, ve yurt dışında e, Laslo Reich la anlaştık Laslo Reich e, daha önce ...Belatar'la işte... ...Belatar'ın filmlerinde çalışmış... ...pek çok başka... E, ...işte Costa Gavras'ın... ...filmlerinde çalışmış veya... ...işte en son Son, son of ...ve... E, e, ...aynı yönetmenin işte yeni filmi... ...Sanset'in de... E, e, ...production designer'ı... ...ve çok da... E, ...iyi birisi... <gülüyor> ...biz biz çok iyi anlaştık... Evet, o ...hissi ee, yaratıyor mekanlar özellikle... Evet. Ve onun çok bize katkısı oldu diyebilirim yani o mekan tasarımı mekanlarla nasıl yani bunu nasıl gerçekçi bir şekilde verebiliriz gerçekçi demeyelim ama inandırıcı ee, o konuda çok e, faydalandık ama ben filmin gerçekçilikten çok inandırıcılığı olmasını önemsedim yani kendi adıma çok gerçekçi bir film olduğunu düşünmüyorum. Yani mesela diyaloglarda da aynı şeyi kullanmış. O dönem kullanılan dil muhtemelen muhtemelen değil biraz daha ağdalı, biraz daha bugünün Türkçesinden epeyce farklı aslında. Ben onu e, biraz karıştırdım. Yani bugünün Türkçesine yakın ama arada bazı kelimeler, bazı e, ifadeler farklı. E, ama seyirciyi yadırgatacak bir şey olmaması çalıştım. Yani ne çok bugünün Türkçesi ne de ...tam böyle otantik o dönemin... Evet, ...bir de karakterlerden en az biri radyocu da olduğu için... ...böyle bir daha da ağdalı bir yere gitme meyli de var haliyle. Evet. Ee, o zaman bir parça daha çalalım. Demin çaldığımız Kalevalan Tango'yu da konuşacağız. Şimdi dinleyeceğimiz parça da Arigato. Bunlar İstanbul Radyosu'nun filmde çaldığı parçalar... ...ama e, o kadar da o dönemden değiller... Ee, dinlerken ama insan onu fark etmiyor film içinde. Ben hakikaten çıktığımda işte 60'lardan Arigato parçasını bulmaya hazırdım. Şimdi dinleyelim sonra biraz daha bahsederiz. I see you at the sea while you say, Arigato sunshine little baby My heart goes to heaven gently while you say I Arigato idi dinlediğimiz parça ee, anons filminde 1963 senesinde İstanbul Radyosu'nun çaldığı bir parça ancak aslen bestesi Okan Kaya'ya sözleri Görkem Yeltan'a ait ve Yasemin Kaya seslendirmiş. Ee, bu hafta konuğumuz Mahmut Fazıl Coşkun yeni filmi anons gösterime giriyor bugün itibariyle onunla filmi konuşmaya devam ediyoruz ve bu müzik tercihlerinden de bahsedelim. Demin çaldığımız Kalevalan Tango, Fin Tangosu da aslında Okan Kaya'nın e, bestesi. E, nasıl yani var olan müzikleri o dönemden müzikleri kullanmak yerine o dönemsel müzikleri yazmak fikri nereden geldi? Valla benim aslında aklımda vardı böyle bir şey yapmak. Ee, i̇şte Okan'la da konuştuk. O da çok e, sağ olsun çok çalıştı ve e, güzel sonuçlar oldu. Ee, yani dönem şarkıları kullanmak e, çok istemedim. Çünkü yani filmin kendi dünyası içinde yani biraz daha böyle hani... E, çünkü e, bu, ner, benim de çok e, bir tür hastalığım hemen filmlerden sonra o şarkıyı ya biliyoruz ya da hemen buluyoruz falan filan biraz böyle bir e, e, ilginçliği olsun istedim ama bu da çok riskli bir şeydi çünkü e, o dönemi taklit etmek ya da o, o döneme aitmiş gibi bir şey yapmak da çok kolay bir şey değil aslında ve sonuç kötü olsaydı muhtemelen kullanmazlık diye düşünüyorum ama hepimizin içine sindi ve hatta çok beğendik yani biz e, ...izleyicilerden de ben çok olumlu tepkiler evet. alıyorum. Yani şimdi, şimdi zaten dinledi bizim de dinleyicilerimiz... E, ...bence de öyle bir etkileri var. Ve filmin içinde de e, bir yandan bütün o gerilim... ...işte radyoya e, sonuçta darbe duyurusu yapmak üzere gidilmesi... ...ve arkada çalan bu huzurlu gece müzikleri öyle olurdu hatırlıyor. Evet. Yani 70'ler 80'lerde de daha böyle sakin sakin parçalar e, çalıyor olması... E, ...güzel bir... E, tezat yaratıyor. Biraz bu radyo meselesinden de bahsedeyim Yozgat Bluz'da da bir radyo vardı. Hani bizde bir radyo olduğumuz için e, evet. senin radyoyla bu alakan Be, ilişkinlerden benim... nereden geliyor? <gülüyor> yani benim radyoyla aslında ilgim yok ama demek ki yani radyo aslında böyle romantik bir şey galiba. Veya böyle, böyle e, yani çok radyo dinleyen biri değilim. Yani çocukluğumda dinledim işte ne bileyim böyle ...arabada dinlediğimiz bir şey... Ee, ...ama çok da böyle bir, bir radyo şeyim yok ama... Yani ...radyo işte, radyo, tren, bisiklet... ...bunlar böyle romantik bir takım modern... E, ...aygıtlar. Yüzyıl aygıtları. Evet. evet, onu hep... ...ben seviyorum yani o dünyayı. Belki de o yüzden böyle bir ilgi var ama... ...bunu böyle çok bilinçli bir tercih değil gibi... Ee, film Venedik Horizonti bölümünde yaptı premierini orada jüri özel ödülünü aldı ardından e, Hayfa'dan Adana'dan ödüllerle döndü Adana'da dört ödül birden aldı Ayvalık'ta festivalde gösterildi ee, ben biraz aslında bizdeki gösterimlerden çok e, o yurt dışındaki reaksiyonları da merak ediyorum. Hani bizde bir darbe geleneği biliyor, var. insanlar biliyor demin söylediğin gibi. E, genç jenerasyon bilmiyorduysa da artık öğrenmiş oldu. E, bir de filmin hani çok da aslında dozu yerinde bence bir mizahı da var. Çünkü o bekleme hali, işte o günlük detayların sürekli araya karışıyor olma hali. E, bazı konuşma şekilleri. ...bir yandan çok yerel, bir yandan aslında... ...her yerde olabilecek bir şey... Ee, ...ödüllerle döndüğüne göre herhalde... ...oralarda da anlaşılıyor bu... ...diye düşünüyorum, ne dedi seyirciler mesela... ...gösterim sonrasında... ...soru cevaplarda... Ee, ...ben 3 <gülüyor> ...yani Venedik'te, İtalya'da... ...Bir de Hayfa'da... Evet. E, ...onlara katıldım, hı hı. Yani, tabii, Türkiye'de de... ...Adana ayvalık ee, ...Venedik'te... E, yani oldukça olumlu bir şey vardı. Aslında üçünde de yani yurt dışındaki gösterimlerin üçü de seyirci çok olumlu tepki gösterdi filme. Ama böyle Venedik'te özellikle soruların çoğu politikti yani biraz filmin dışında hani Türkiye'deki politik durumu ile ilgili sorular soruldu. O biraz benim için şaşırtıcıydı. Yani şaşırtma sebebi şey değil de film. Dışında sorular gelince e, ona çok şey yapamadım yani o konuları ama film özelinde daha çok gazete yazılarından falan yani ya da işte e, filmle ilgili eleştirilerden biraz e, şey yapabildim anlayabildim. Bir de böyle e, sonrasında gelen takım e, seyirciler e, beğendiklerini söylediler yani ben şöyle düşünüyorum. Ee, ...tabii konuyla hiç ilgisi olmayan... ...yani Türkiye'yi bilmeyen... ...ya da Türkiye'deki siyasi... E, ...bu olayı bilmeyen... E, ...bir izleyici daha iyi anlıyor... ...aslında filmi sanırım... ...yani çünkü o... E, ...film çünkü... ...bir tür soyutlama gibi geliyor bana... ...ve o soyutlamayı Türkiye'deki bir izleyici... ...seyirci yapması çok kolay değil... ...çünkü biz biliyoruz... ...işte Talat Aydemir var... ...işte 63'te bunlar olmuş falan... ...ya da darbe şu... ...dolayısıyla... Ee, bunu bir e, çok kolay değil soyutlayabilmek ama yurt dışındaki bir izleyici tabii ki doğal olarak soyutlamış oluyor evet. ve onu herhangi bir film daha gibi belirsiz izliyor. bir zamanda belirsiz evet. bir yerde geçen bir hikaye evet. bence filmin kendisi onu yapıyor zaten evet. o boş zamanlar ve e, demin de dediğim gibi karakterlerin belirli o konumları sınıf farklılıkları aralarındaki Evet. Ee, ...o seviye e, ve birbirleriyle belli ki uzun süredir tanışıyorlar bir yakınlık var ama bir mesafe de sürekli var... ...ve bu her yerde olabilecek bir dört adam ilişkisi çıkıyor evet. aslında karşımıza. Evet. Yunanistan'da çok olumlu tepkiler geldi. Yani onlar böyle gerçekten seyirci. Ee, en çok sanırım orada böyle. Ee, o muhtemelen onların e, tarihindeki o darbe hikayesi falan onlar daha çok ilgi kurmuş olabilir... Ve onu hissettim yani. Ee, İsrail'de de enteresan bir şekilde aynı benzer bir tep e, tepkiler geldi. Ama en yani ilginç şeyi e, dediğim gibi Yunanistan seyircisiydi. Ee, en fazla reaksiyon gösteren seyirci. Yabancı seyircilerden. Evet. Adana'da da e, hemen e, hatırlatayım buradan. Jüri Özel Ödülü, Yılmaz Güney Ödülü, Film Yön e, Yönetmenler Derneği Ödülü ve Görüntü Yönetmenliği Ödülü'nü aldı. Doğru. Evet, anons bundan sonra da festivallerde daha yolu var herhalde. Ee, var, yani işte hem yurt içinde hem yurt dışında bir takım festivallere katılacak. Tabii bugün vizyona giriyor. Ee, i̇şte yani bizim için de aslında bu yolculuğunda bir, bir parça sonu gibi. Yani hani filmi vizyona çıkartmış oluyoruz. Ee, Hemen yok, buradan ne? hatırlatalım bunu. yeşimle sık sık söylüyoruz. Özellikle konuklarımız olduğunda. Yerli filmleri ilk hafta Daha küçük filmleri ilk hafta Görmekte fayda var O ilk hafta sonunun performansı Daha sonraki haftaları da etkiliyor Sonra Salonlardan yok olabiliyor Filmler ilk haftadan sonra Yakalanamayabiliyor O yüzden herkes tavsiyemiz Bu hafta sonu anonsa bir Süre ayırmaları Çok Tebrikler hem ödülleri için hem filmin yani. kendisi için. Hakikaten hani bir yandan tarihi ve çok da aslında ağır bir hikaye anlatıyor. Ama o mizah duygusuyla onu gayet güzel e, hafifletmeyi de başarıyor. Eline sağlık. Çok teşekkür ederim. E, çok teşekkürler Mahmut Fazıl Coşkun'a. Evet şimdi programımıza başka bir filmden e, parçayla devam edeceğiz. Lady Gaga parçası Look what I found zira bu hafta Lady Gaga'nın başrolünde olduğu bir yıldız doğuyor gösterimde. down here. That's my songbook. I had this idea and I didn't want to forget it. How do you hear it? I'm alone in my house.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 Lady Gaga'dan dinledik Look What I Found e, filmden konuşmalar da vardı e, parçada bir yıldız doğuyor A Star Is Born gösterimde e, aynı isimdeki dördüncü film aslında bir de onlardan önce yapılmış What Price Hollywood ne pahasına Hollywood adında 1932 yapımı bir film var aynı hikayeyi anlatan hikaye nedir? Genç bir yıldız adayı e, keşfedilir yaşlanmakta olan bir e, başka yıldız tarafından. E, genç kadın yükseldikçe e, öbür artık e, eskimiş diyelim yıldızın e, ışıkları giderek söner e, oldukça trajik bir hikaye defalarca yapıldı dediğim gibi 1937'de 54'de ve 76'da. Ee, bu yeni versiyonun Başrollerinde Bradley Cooper Lady Gaga, Sam Elliott Andrew Dice Clay ve Dave Chappelle var ee, Bradley Cooper ayrıca Senaryoyu yazanlardan biri Ve filmin yapımcısı Filmdeki şarkıları da söylüyor ee, Bu sene Oscar'larda en çok adı geçen film şu an itibariyle özellikle Bradley Cooper'ın en az bir ödül alacağı bütün bu üstlendiği rollerle konuşulmakta. Lady Gaga'nın adı çok geçiyor. Şarkı haliyle potansiyeli çok yüksek. Bradley Cooper'ın canlandırdığı burada bir country rock şarkıcısı Jackson Maine adında. Lady Gaga'da genç bir şarkıcıyı canlandırıyor. Ellie adında yetenekli ancak bir türlü meşhur ...olamamış ve biraz da vazgeçmiş olan ee, onların aşk hikayesi ve Ellie'nin yükselişi. Ee, film premierini Venedik'te yaptı. Çok beğenildi orada. Ardından Toronto'da gösterildi. Ee, dediğim gibi bu seneki pek çok ödülü e, alacak gibi görünüyor. Venedik'te e, Smithers Foundation Award ödülünü aldı. Yan ödüllerden biri UNESCO bazlı bir ödül. Şimdi ee, filmdeki şarkıları Lady Gaga ve Bradley Cooper beraber e, çekimler esnasında söylemişler yani lip syncing işte arkada müzik çalarken dudağını oynatma durumu yok ee, Bradley Cooper aslında profesyonel şarkıcı değil ama çok uzun süre dersler almış Hatta gidip Lucas Nelson'ı bulmuş Willie Nelson'ın oğlu ve Lucas Nelson'ın grubu filmdeki müzik sahnelerinde arkasında çalan onunla beraber çalışmış hem gitar çalma hem şarkı söyleme için ve bütün bu performansları da kendisi gerçekleştirmiş film boyunca hatta filmin açılışındaki konser sahnesi bir festival esnasında özel bir izinle 10 dakikalık bir performans olarak ...çekilmiş... ...o yüzden gerçekten karşılarında... ...bir festival izleyicisi var... ...bir müzik festivali izleyicisi var... ...bu versiyon için... ...ya da dördüncü... ...versiyonu çekilmesi için... ...bir Yıldız doğuyorun. ...aslında bir süredir çabalar sürüyordu... ...dedikodular çıkıyordu sık sık... ...2011'de Clint Eastwood'un... ...yöneteceği bir projeden bahsediliyordu... ...ve başrolünde... Beyoncé olacaktı onun... Ama Beyoncé'nin hamileliği falan da girince araya ve çeşitli konularda anlaşmazlıklar olunca o versiyon çekilmedi. Orada erkek oyuncu için Christian Bale, Leonardo DiCaprio, Johnny Depp gibi isimlerin adları geçiyordu. En sonunda Bradley Cooper kendisi dediğim gibi yazıp yönetip başrolünde oynayıp yapımcılığını üstlenince tamamen neredeyse onun projesi olarak Ortaya çıktı A Star Is Born Bir Yıldız Doğuyor. Bu senenin çok konuşulan filmlerinden biri hali hazırda öyle olmaya da devam edecek gibi görünüyor. Bugün itibariyle sinemalarda. Yılın konuşulan beklenen bir diğer filme ve Oscar'larda e, muhtemelen bazı dallarda en azından iddialı olacak bir başka film daha var bu hafta. Bu hafta 9 e, film birden üstelik e, hakikaten e, ilgi çekici çok farklı şey, e, Tarzlarda filmler var film bitmesini bekledi gibi geliyor bana dağıtımcılar geçen hafta biraz daha zayıf bir vizyonumuz vardı diğer haftanın e, iddialı filmlerinden biri dediğimde first man ayda ilk insan bu da Damien Chazelle'in yeni filmi üçüncü uzun metrajı son filmi La La Land ile en iyi yönetmen Oscar'ını aldı geçen sene en iyi film Oscar'ını da aldığını sandı kısa bir süre skandalı hatırlarsınız aslında almadığı kısa sürede ortaya çıktı. Ee, filmin başrollerinde Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke ve Kyle Chandler var. Ryan Goslingle ile zaten La La Land'te de birlikte çalışmıştı ve bu film için düşündüğü tek isimmiş. Ee, aslında bildiğimiz bir hikaye, e, bir dönem filmi. E, ay'a ilk ayak basan Neil Armstrong'un e, ve Apollo 11 uçuşunun e, hikayesi Ondan önceki 10 yıllık, 11 yıllık süreci anlatıyor. Kennedy'nin e, uzay yarışına ağırlık vermesiyle başlayan e, binlerce insanın aslında katkıda bulunduğu e, bu uzun süreç, 1969'da 20 Temmuz'da Neil Armstrong'un e, aya ayak basmasıyla son bulmuştu. E, bir kitaptan uyarlama aslında hikayenin temeli James Hansen'ın yazdığı First Man The Life of Neil Armstrong ilk insan Neil Armstrong'ın hayatı. Hansen bir de Space Flight Revolution adında bir başka kitap daha yazmış bu da NASA'nın tarihçesi üzerine yani bu konuda hakikaten çok kapsamlı araştırma yapmış olan bir yazar kendisi. Film bu da aslında bu haftanın diğer filmi gibi, diğer filmlerinden biri gibi Venedik'te premier yapıp ardından Toronto'da oynadı. Bu hafta ayrıca Anons'ta demin konuştuğumuz gibi Venedik'te premier yapmıştı. Bir Venedik haftası içindeyiz. Venedik. De, de beğenildi. Toronto'da da beğenildi. Ancak bir de e, tartışma çıkardı Amerikalı eleştirmenler e, arasında. Zira e, çok çok e, ...filmin e, duruşunu aslında değiştirebilecek olan bir sahne yok. O da e, Armstrong'un ayın yüzeyine Amerikan bayrağını dikmesi ve e, Amerika'da daha milliyetçi kesimler tarafından film bu görüntüyü e, içermediği için oldukça eleştirildi. E, ancak filmi yapanlar da Neil Armstrong'un kendisini orada... Sadece bir ülkenin değil aslında insanlığın bir temsilcisi olarak gördüğünü e, savunuyorlar. Öyle bir tartışmada süre gidiyor. E, bu arada filmin müzikleri hakkında da e, bir iki şey söylemek istiyorum. Zaten birazdan bir parça çalacağız. E, Justin Hurwitz yine yazmış müzikleri. E, Justin Hurwitz La La Land'in de müziklerini yazmıştı. E, i̇ki Oscar birden almıştı. E, orada hem şarkı hem film müziği için. Burada da dönemin e, enstrümanlarını kullanıyor ve Neil Armstrong'un özellikle bir teremin merakı varmış. E, bu... E, Yüzyıl ortasında çok ilginç Terem'in adlı bir kaşif tarafından, bir mucit tarafından geliştirilen e, elektromanyetik dalgalarla çalışan enstrüman. E, Armstrong'un çok ilgilendiği bir enstrümanmış. Ve e, onu kullandığı bir e, film müziği yazmış Justin Hurwitz. Ayrıca Mug e, Synthesizer'ı da kullanıyor. Tam o 60'ların e, müziğini e, yansıtmak. Biraz da o... Bilim kurgu filmlerindeki uzay müziklerini yansıtmak üzere bu kadar konuşmuşken, e, sırası gelmişken hemen e, filmden bir parça çalalım. Aslında Justin Hurwitz'in bestelerinden biri değil bu. E, şimdi dinleyeceğimiz Harry Ravell'in bestesi Lunar Rhapsody. Bu da Neil Armstrong'un çok sevdiği bir parçaymış. Kendisi de dinlermiş, filmde de kullanılıyor. seydiydi dinlediğimiz parça haftanın yeni filmlerinden First Man Ay'da İlk İnsan filminden geldi. Bir Harry Revel bestesi. E, ay'daki İlk İnsan Armstrong'un da sevdiği bir parçaymış. E, o vesileyle filmde kullanılıyor. Evet bu haftanın e, ilginç bir diğer filme, yine ödüllü bir filme The Kindergarten Teacher, anaokulu öğretmeni Sarah Colangelo yönetmiş. Başrollerde Maggie Gyllenhaal, Gabriel Garcia Bernal ve e, çocuk oyuncu Parker Savak yer alıyorlar. New York'ta çalışan e, Lisa adlı bir anne ve anaokulu öğretmeni. E, pek memnun değil işinden ve aile hayatından. Çok da hayatta e, kendisini başarılı bulduğu bir alan da yok. Hobi olarak şiir yazıyor. Ancak bir gün sınıftaki 5 e, yaşındaki bir çocuğun e, söylediklerinin kendi yazdığı herhangi bir şiirden daha ilginç olduğunu fark ediyor. E, ve önce onun bu e, dizelerini kullanmasıyla başlıyor hikaye Giderek daha obsesif bir hale geliyor. E, çocuğun Küçük bir deha olduğuna ikna oluyor ee, ve iş giderek tehlikeli boyutlara ulaşmaya başlıyor. Ee, Sundance'de yaptı premierini film orada e, en iyi yönetmen ödülünü aldı. Aynı zamanda 2014 yapımı bir İsrail filminin aynı adlı İsrail filminin e, yeniden çevrimi o filmde çok festival gezmişti ve ödül almıştı. Bu onun Amerikan versiyonu Maggie Gyllenhaal'ın özellikle performansının son derece başarılı olduğu söyleniyor. Zaten Gyllenhaal genelde beğenilen bir oyuncu olmakla beraber bunun kariyerindeki belki de en iyi çalışma olduğu söylenmekte Oscar zamanı geldiğinde de adaylar arasında görme ihtimalimiz var kendisini. Evet bu hafta bir de korku filmi var. Hellfest, Cehennem Festivali ee, Ekim ayı, malumunuz Cadılar Bayramı vesilesiyle korku filmleri e, artabiliyor. Ee, bunun bu filmin konusu da aslında Cadılar Bayramında e, geçen bir hikaye. Filmin yönetmeni Gregory Plotkin, başrollerde Amy Forsyth, Beck Taylor, Klaus ve Ray Edwards yer alıyorlar. Cadılar Bayramı gününde 31 e, Ekim'de düzenlenen bir korku şenliği Hellfest. E, işte korkutucu mekanlar kostümler bir Luna Park gibi bir e, mekanda e, bir grup arkadaş eğlenmeye gidiyorlar ancak e, orada e, tabi bu kadar her tarafta kan ve sahte ölümlerin olduğu bir ortamda e, bir avlanma yerine dönüşebiliyor oradaki bir ziyaretçi için bir e, Festivale katılan şenliğe katılan bir katil e, maskeli yüzüyle e, ortalıkta gezip arkadaşları e, tek tek avlamaya çalışıyor Evet e, bu da haftanın yabancı korku filmi bir yerli korku filmimiz de var ama ona geçmeden önce bir parça daha çalalım İlk insandan film için yazılan parçalardan biri Demin söylediğim gibi Justin Hurwitz yapmış besteleri. Şimdi dinleyeceğimiz parça Docking Waltz. Justin Herbertsin e, ayda ilk insan first man filmi için yaptığı müziklerden Docking Waltz parçasını dinledik. Dönem enstrümanlarında kullanmış Herbert bu film için yaptığı müziklerde. Evet bu haftanın filmlerini tanıtmaya devam ediyoruz. Programın sonuna da yaklaştık. E, kaçıranlar için programın en başında aslında bir konuğumuz vardı. Mahmut Fazıl Coşkun'la uzun uzun anons filmini. Konuştuk Bu hafta gösterimde ee, diğer yerli filmleri de kısaca tanıtalım ee, Taner Elhan'ın yönettiği sevgili komşum var bu hafta senaryoyu da Onur Ünlü yazmış filmin başrollerinde Selin Şekerci Sezin Akbaşoğulları Selim Bayraktar ve Erkan Can yer alıyorlar bir apartmanda yaşanan olayları anlatıyor film ee, sevilen bir kapıcı, mutlu bir çift, e, yaşlı bir teyze e, kendi halinde bir apartman gibi görünürken giderek işler karışıyor. Ee, bir korku filmi, yerli film var. El Umar, Cin Yuvası, Tuncer Gürbüz yönetmiş, Mustafa Miraç Kaya, Esra Öztop, Aysun Güven ve Zeynep Şahin başrollerde. Umar isimli cinlerle boğuşan Miraç adlı bir adamın hikayesi Oldukça düşük bütçelilerinden bu son dönemlerin popüler cin filmlerinden Bir daha genç dinleyicilere yönelik film var Keşif adında Volkan Kocatürk bu filmin de yönetmeni Başrollerde Burak Can, Sude Zulal Güler, İbrahim Yıldız ve Yurdeğer Okur Bir fantastik macera aslında aynı zamanda Üç genç Berk, Esma ve Hasan tanışmıyorlar farklı yerlerde yaşıyorlar çok farklı ailelerde yaşıyorlar ancak üçünün de çok takıntılı olduğu bir online oyun var bir gün bir seviyeye geliyorlar bu oyunda ve bir zaman tünelinden geçip Çanakkale Savaşı'nda buluyorlar kendilerini. Son olarak da bir animasyon var. Kanada'dan gelen Elliot, The Littlest Reindeer, Karlar Prensi Elliot, Jennifer Westcott yönetmiş. Türkçe Seslendirenler Basın Bülteni'nde yer almıyor. Orijinal kadroda Morena Bakarin, Josh Hutcherson, John Cleese ve Martin Short var. Elliot minyatür bir at ancak at olmaktan ziyade Noel Baba'nın geyiği olmak istiyor ve seçmeleri. Gidiyor kuzey kutbuna ama tabii bir at için çok da kolay bir iş değil bu. Evet bu hafta e, demin de dediğim gibi anons gösterimde e, programın başında filmin yönetmeni Mahmut Fazıl Coşkun'la da bir söyleşi yaptık. E, bu haftanın başka ilgi çeken filmleri arasında e, yılın iddialı e, filmlerinden Bir Yıldız Doğuyor. Ayda İlk İnsan e, ve yine ödüllü filmlerinden Anaokulu Öğretmeni de var. E, pek çok farklı türde e, bol ödüllü film bu hafta. Vizyonda film ekimi sonrasında e, o yüzden sinefillerin yüzünün güldüğü bir hafta diyebiliriz. Bu haftada programımız bu kadar. Teknik Masada Barış'a ve bu haftaki destekçimiz Nazan Öncel'e çok teşekkür ediyoruz.